Bizde ilimde bir başlangıç sırası vardır. İlk önce o kelimenin lugat manasından başlarlar. Biz de sünnet kelimesinin lugat manasından başlıyoruz. Sünnet alışılmış, tutulmuş, gidilen yol demektir. Üstelik genişçe ve istikrarlı yolun adıdır. Bu manaya hadisi şeriflerde de. Lugat manası itibariyle kullanılışı vardır. Çoğunuz hadis-i şerifi biliyorsunuz. Men senne sünneten haseneten Kim hayırlı, güzel bir yol tutarsa ama burada sadece yol tutma değil çığır açarsa demek Türkçe karşılığıyla. Kim hayırlı bir çığır açarsa güzel bir çığır açarsa ne yapar ne olur? Kâne lehu ecruha o yolun o çığırın ecine kazanır ve ecrume nam ile o çığırdan kimler gitmişse o yoldan kimler gitmişse kimlerin hayrına vesile olmuşsa onlardan da ecir alır. İla yuğun ilkiyame üstelik kıyamet gününe kadar. Bu çok büyük bir müjdedir. Hayr'e vesile olanlar için gerçekten büyük bir müjdedir. Aynı şekilde men senle senne sünneten eten kim kötü bir çığır açarsa demek ki sünnet kelimesi iyi yolda kötü yolda bu manada kullanılıyor. Kim kötü bir çığır açarsa kene lahu ecruha ecne alır vizruha onda vizrini alır, günahını alır ve vizrumen amile biha ilel yawmil kıyame kıyamet gününe kadar onun günahını taşır. Bir belde düşünün, bir kasaba gözüm önüne geldiği için söylüyorum. Kasabada hiç meyhane yokken geldi birisi meyhane açtı. O meyhaneden kazancı batıldır. Çoluğuna çocuğuna yedirdiği haramdır. Sadece bu da bitmedi. O meyhanede kimler içki içiyor ve o huzursuzluğu kimler evine taşıyorsa bunun günahından da o insana pay vardır. Hangi yuva bunun sebebiyle dağıldıysa o yuvanın dağılma günahı dağıtanlara ait olduğu gibi, içenlere ait olduğu gibi o meyhaneyi açanlaradır. Ondan sonra bu diyarda açılan bütün meyhanelerin kar getirdiği görülünce günahından da bu ilk meyhaneyi açan insan pay alır. Bunun bütüne kim bir rejim kurarsa, bu rejim Allah'ın yolundan gayi bir rejim ise... Bu rejimin bütün yaptığı adaletsizlikten ve Allah'a isyandan kıyamete kadar pay alır. Nokta nokta nokta. Siz genişletin neler olduğunu, neler geldiğini siz düşününüz, taşırınız Misal olarak söylüyorum. Suudi Arabistan'da veya Mekke Hicaz diyarında putperestlik nasıl başlamıştır? Bulunan kabilelerden Kureyş reisi Bizans topraklarına gelmiştir. Bizans topraklarında insanların meydanlara geldiğini, akın ettiğini, askerlerin rap rap yürüyerek geldiğini, büyük meydana donattıklarını bir heykelin önünde merasimler ve dini merasimler yaptıklarını görmüşlerdir. Gıpta etmiştir. Bizans'tan Hübel'i kucaklamıştır, Mekke'ye götürmüştür. Mekke'de putçuluğun başlangıcı o insan olmuştur. Dolayısıyla ondan sonra devam eden putçuluk zihniyetinin sonuna kadar her seher diliminden, Kendisi vebal kazanmıştır. Bunun gibi. Ama biz gerisin geri. Manayı siz genişletin. İçerisine koskocaman kitap bile sığdırırsınız. Ama demek istediğim şu. Bu hadis-i şerifte geçen senle kelimesi yol edindi, çığır açtı manasındadır İyiye de kötüye de. Yine bununla ilgili ibretlik bir hadisi biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاءً بِذِرَاءٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ بَبِّنْ فَتَبِعْتُمُوهُمْ buyuruyor. Kim başkalarının açtığı bir yoldan giderse vurgusu yapıyor, ikazını yapıyor. لَتَتْبَعُنَّ gün gelecek, siz takip edeceksiniz. Neyi takip edeceksiniz? Sizden öncekilerin yolunu. Sizden öncekiler diye kastedilen kim? Yahudiler ve Hristiyanlar. Gün gelecek, Yahudi ve Hristiyanların yolunu takip etmeye başlayacaksınız. Onları taklit edeceksiniz, karış karış, adım adım onların yolundan gideceksiniz. Hatta burunlarını keler deliğine sokmaya kalsalar, siz de sokmaya kalkacaksınız. Yani bu derece körü körüne takipçileri olacaksınız diyor. Bu hadisteki dab kelimesini keler diye tercüme etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü resmini çekse, size gösterse de bu ne deseler kertenkele dersiniz. Ama kertenkele diyelim ki şu kadarsa dab bu kadar. Yani yüksekliği de bu kadar. Yani küçük yarım timsah gibi bir şey ama timsah gibi değil. Uysal bir hayvan. Çocuklar ona tasma takıp gezdirebiliyorlar. Yani yanlarına gezdirebiliyorlar. E, bu hayvanın Deli böyle yamaçlarda biraz meyilli olan yerlere çukur gibi uyuyor. Onun içerisine kendisini saklıyor. Peygamber Efendimiz bizim dilimizde böyle dap kelimesi olmadığı için büyük keler gibi ifadeler de kurtarmadığı için kısaca biz de keler diyoruz ama dap kelerden, kertenkelerden de büyüğünden de küçüğünden de çok farklı bir hayvan. Timsah gibi saldırgan da değil ikisinin ortası uysal bir hayvan. Bazı adalarda ayrıca timsah gibi olan ama saldırgan yapı başka hayvanlar var. Bu öyle değil. Tekrar ediyorum. Uysal bir hayvan, saldırgan bir hayvan değil. Ama oldukça bizim bildiğimiz kereden herhalde bir 30-40 katı vardır. Çünkü ortalama olarak ben bir tane gördüm. Gördüğüm tabii yavru muydu, büyük müydü, küçük müydü onu da bilemiyorum. Çünkü genel bilgim olması lazım ki o nereye düşüyordu onu bileyim. Ama herhalde 10 kilodan aşağı değildi yani gördüğüm hayvan da olarak. Bu hayvanın deliğini kastediyor ama mana isterse keler olsun ne olursa olsun bize taklidin körü körüne taklidin ne dereceye varacağını gösteriyor. Herhalde yaşıyoruz galiba. Yılbaşı gecelerimiz, nasıl diyeyim işte doğum günlerimiz, ölüm günlerimiz, ana günleri, baba günleri, dede günleri, nine günleri, pek onlar yok da sevgili günleri, bilmem ne günleri, öğretmen günleri, bilmem ne günleri oldukça çoğaldı. Ee, gene bunlardan daha öte olan günler, günler ve uygulamalar var. Ee, maalesef adım adım e, merhale merhale hemen hemen her şeyleri takip etmek yoluna gitmeye başladık. Böyle bir hadis-i şerif var. Üstelik müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Ee, birinci mensene sünneten haseneten müslimde var. Ee, müslim hadisidir. Evet. Şimdi kelime manası itibariyle tekrar ediyorum. Alışılmış, tutulmuş yol demek. Yani gidilen yol demek. Bir başka ifadeyle demin tercüme ettiğim gibi çığır manasına açılan çığır manasınadır. Fıkıh usulünde sünnet değişik tarifleri var ama en az en öz tariflerden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Sünnet Resulullah'ın sözü fiil ve takririne denir. Bu tarifte de olduğu gibi, anlaşıldığı gibi yapısı bakımından, iç yapısı bakımından sünnetin nevileri üçtür, üç kısma ayrılır. Sünnet. Birincisi kavli sünnet. Söz dedik ya kavli sünnet. Allah Resulü'nün değişik vesilelerle ...söylediği sözlere denilir. Biliyorsunuz... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimiz... ...ilk devirlerde... ...sünnetin yazılmasını... ...sözlerinin yazılmasını... ...yasaklamıştı. Neden? Birçok sebebi var. Ama birinci... ...olan neydi? Ayetlerle karışma korkusuydu. Ayetlerle karışır mı? Ayetlerin üslubu çok belirgin esasen. Çok açık ve net... Ama karışan olabilir miydi? Olabilirdi. Belki hepsi karışmazdı ama olabilirdi. Hatta iddialı gibi görünüyor bir muhaddis diyor. Benim çok hoşuma giden bir söz. İnsan düşe kalka düşe kalka o hale geliyordu onun için. Ben Resulullah'ın sözünü diyor kokusundan bile tanıdım. Niye? Allah Resulü hangi kelimeleri kullanıyor hangi kelimeleri kullanmıyor? İç içe düşek halka, düşek halka iyice aşina hale gelmişseniz bunu tanıyorsunuz. Böyle bir toplantıydı. Talebe arkadaşlardan bir tanesi hoşuna giden yeni bir cümle almış. O günlerde de o şahıs hiç gündemde yok. Size de bir cümle okuyacağım. Yanında da bir kitap getirmiş. Bu kitabı da dedi, tanıyana hediye edeceğim. Şimdi soruyu bu cümleyi kim söylemiş olabilir? Millet küçük kağıtlar dağıttılar. Ben de yazdım, verdim. Şimdi arkadaş okudu, hiç bilen çıkmayacak zannediyorum dedi. Adını yazmamış ama dedi yazısından Şerafettin Hoca olduğu anlaşılıyor. Dedi şahsı biz tanımışız. Nereden tanıdım? Hiç dediğim gibi gündemde yoktu. Üslubu onu andırıyor. Üstelik üslubu Necip Fazıl kadar belirgin de değil. Necip Fazıl'ınki daha kolay tanınıyor ve benzeri. Üslubundan, yapısından, savunduğu düşünceden ve düşünüş tarzından tanıyorsunuz. Bir insan düşününüz ki Allah Resulü ile gecesi, gündüzü, muhaddis yatıyor, kalkıyor, evet kokusundan bile tanır mı? Evet tanır. Allah Resulü bu tip kelimeleri kullanmaz, şunu şöyle etmez, şunu kullanıyorsa, şu kelime o devirde vardı, yoktu. Bunun tahlilini yapmak bu işin müteassası için gerçekten kolay bir hadisedir. Ama buna rağmen karışma yine de olabilir mi? Biz beşeriz elbette olabilirdi. Dolayısıyla Allah Resulü bu devirde, hadisin ilk devirlerde yazılmasını yasaklandı. Bir de sık sık konuşuyoruz. Elimizde o gün böyle bir defterimiz yok. Böyle bir kitabımız yok. Böyle ciddi bir şeyimiz yok ki diyelim ki ayetler dedik. Dışına da bir şey yapıştık. Ayetleri ona yazıyoruz. Hadisleri diyelim ki bir başka deftere yazıyoruz. Böyle bir imkanımız da yok. O zaman kağıt bulursak ki nadir bulunduğu var. Kağıda yazıyoruz. Onu nereye koyuyoruz? Bir sandığa koyuyoruz. Deri parçası buluyoruz. Deri parçasını yazıyoruz. Onu bir sandığa koyuyoruz. Kurma dalına yazıyoruz, onu bir sandığa koyuyoruz. Onu öyle muhafaza ediyoruz. Ayetlerle, hadislerin bir de karıştığını düşünürüz. Sonra ayırmak için ayrıca ya Resulullah'a soracaksınız, Resulullah vefatından sonra kime soracaksınız? Bütün insanları toplayıp o konuda istişare etmeniz lazım. Çok kolay bir hadise değildir. Ama en az bunun kadar önemli olan bir başka şey daha var. İslam ciddi bir eğitim devresi geçirmiştir. Eğitim devresi Ne demek? İnsanlar pat diye bir anda namaz kılmayı bilmek o kadar kolay bir şey mi? Biz çocuklarımıza, çocuklar ilk önce kimi görerek, namazı görerek namaz kılmayı öğreniyorlar. Bizimle beraber Allahu Ekber diyorlar. İlk önce Allahu Ekber rükuya gidiyorlar. Ondan sonra bırakıp kaçıyorlar. Sonra gerisin geri dönüyorlar. Sen secdeye gitmişsin, seninle beraber secdeye gidiyorlar. Ondan sonra aklına geliyor, secdeden kalkıyor, senin sırtına biniyorlar. Böyle böyle gün geliyor, ne yapıyor? Öğreniyorlar. Sen ona tarif edince bu ön bilgileriyle hareket ediyorlar. Bir millet bilin ki hiçbirisi namaz kılmayı bilmiyor. O millete siz namazı öğretiyorsunuz. O millete orucu öğretiyorsunuz. O millete Müslümanca nasıl davranılır, haramlar, helaller nasıl yapılır, zekatlar nasıl verilir onu öğretiyorsunuz. Hani sahabi anlatıyor ya, gelmiş namaza durmuş. Nasıl namaz kılacağını da bilmiyor. Namazda neler yapılır neler yapılmaz da bilmiyor. Namaz sırasında birisi hapşırmış. Bu da ona Allah demiş. Namazın içinde. Millet diyor bana yan gözle baktılar diyor. Sadece şey olarak yan gözle baktılar. Bu ne yapıyor diye. Milletin ister istemez gözü kaymış. Ne bakıyorsunuz demiş şunlara bir de. Yine namazın içinde. Şey arkasından millet diyor vurdu diyor. Anladım ki ben kötü şeyler yapıyorum diyor. Sustum. Namaz bittikten sonra Allah Resulü kim o dedi diyor. Benim ya Resulallah diyerek yanına vardım diyor. Suçlu suçlu. Arkasından da ilave diyor. Anam babam feda olsun. Ne kızdı ne de azarladı diyor. Bu namaz, namazda şunlar yapılır, şunlar yapılmaz diye bana bu Allah'ın zikridir. Allah'ın zikrinde huşu ile durulur. Onları öğretti diyor. Şimdi bu bile bize tatlı bir hatıra geliyor ama o ilk devirden hadisler yazılsaydı böyle hatıralar çok gelirdi. <gülüyor> bu çünkü sonradan Müslüman olanın Diğer insanlar nasıl namazı ıkılacağını bilirken Medine'de safa duranın yaşadığı hadiseler Mekke'deyken eğer hadisler yazılsaydı bize ne örnekler neler gelirdi? Neler gelirdi? Hatta hikmeti ilahi Allah Resulü'nün ilk Müslümanlardan birisi, ilk Müslüman kimdir büyüklerden? Ebu Bekir radıyallahu anh'dır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis sayılıdır. Allah Resulü'nün yanında az mı durdu? En çok duranlardan hafızası mı zayıftı asla. Ebubekir radıyallahu an hafızası en güçlü nadir sahabilerden birisidir. Yani duyduğunu anında ezberleyen tiplerden birisidir. Bunu nereden biliyoruz? İki şeyden. Birincisi nesep alimidir. Nesep alimi ne demek? Bütün Kureyşlerin şu anda yaşayan Sürelerin kökü nereden kim kimin babası kimindir deseni bilmem ne. Köküne kadar bilen bir yapısı vardır. Hassani ibn-i Thabit radiyallahu bir insana Allah Resulüne dil uzatmışsa dil uzatacağı zaman Ebubekir'den bilgi alırdı. Bunun nesebinin bir tarafında bulanıklık var mı diye varsa oraya atış yapardı. Korkusuna ağızlarını açamazlardı. Her attığı da doğru çıkardı. Hiç isabetsiz atış yaptığı yok. Bu korkuyla şairleri susturmuştur. Kaynak kimdir? Ebubekir radıyallahu anh'tır. İkinci bilgimiz nereden? Kus İbni Said'e var. Çok hatip bir insan, çok güzel konuşan bir insan. Onun kabilesi Müslüman olmaya geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Kus diyor ne güzel konuşurdu. Ukaz panayırındaki sözleri ne kadar güzeldi diyor. Bütünüyle hatırlayabilseydim okumayı tercih ederdim, sizlere söylemeyi tercih ederdim diyor. Ebu Bekir radıyallahu an ya Resulullah diyor. Arzu ederseniz ben söylerim. Hepsi hafızamda diyor. Efendimiz Ebu Bekir'den onu aktarmasını istiyor. Virgülüne kadar her şeyiyle aktarmıştır Ebu Bekir radıyallahu an o günkü konuşmayı. Herkes yeniden zihninden de canlanmıştır. Bize de o kaynaktan doğru geliyor. Dolayısıyla Ebu Bekir radıyallahu an hafızası çok güçlü bir insandır. Ama buna rağmen Sayılı hadis rivayet etmiştir. Belki bunda da hayır vardır. Çünkü Ebu Bekir Mekke yıllarının da hadisenin zihninde tutan bir insandır. Vallahi sebebini bilemiyoruz ama az hadis rivayet etmeyi tercih eden birisidir. Bunun gibi daha sonra hadisler tedvin edilmeye başlamıştır. Allah Resulü izin vermiştir. Dolayısıyla o yünden, günlerden sonraki bize gelmiştir. Şimdi kavli sünnet dedik. Allah Resulü'nün değişik vesilelerle. Hadis kitapları bununla dolu. Ben iki tane misal vereceğim. Sadece mesela bunlar gibi cinsinden. Yoksa bu dev ormandan sadece bir çiçektir. Sadece kır da demiyorum. Bakınız dev bir orman. Kırıyla, ağaçlarıyla, şelaleleriyle, dağlarıyla ormandan çiçek. Hepinizin bildiği bir hadis-i şerif. Birincisi nimetani magbun <gülüyor> fihi iki nimet vardır ki insanlar bu nimetler hakkında aldanış içindedirler o günde bugün de hala da aldanmaya devam ediyoruz iki nimet vardır ki insanlardan çoğu bu nimetler akılda aldanış içerisindedir bunlar nelerdir es-sıhhatu ve ferah birincisi kişinin sağlığıdır sıhhatidir ne zaman şaftı kayarsa Sağlık sıkıntısı bir taraftan acı, sazı, sıkıntı, depre o zaman kıymeti bilinir. Ama o güne kadar sağlık, sıhhatin kıymeti çok iyi ne yazık ki bilinmez. İkincisi, ikaz konusunda çok daha önemli bir mesafedir. Boş vakit demek. Boş vakit. Gidin kahvedekilere sorun. Akşama kadar o vakit nasıl geçiyor? Ne uğruna geçiyor? Boş konuşanlara bakınız. Bu geceki gibi yaşananlara bakınız. Şuna bakınız bir ömür ömür insana bahşedilen en büyük sermayedir. O sermaye ne kadar çarçur ediliyor üzerinde gerçekten düşünmek lazım. Vakit esasen çok kıymetlidir, çok değerlidir ama biz onun kıymetini çok defa bilmiyoruz, heba ediyoruz. Bu mesela kısa olduğu için söylüyorum. ni'metani mağbunun fihime kefirun minen nez sağlık ve iki nimet vardır ki insanların çoğu bunlar içerisinde aldanış içindedir. O da nedir? Sağlık ve boş vakit. Bu kavli bir hadistir, müminleri ikazdır. Yine bildiğiniz bir başka hadis-i şerif: İnnel a'malu niyet ameller niyetlere göredir. Muttefakun alektir bu hadis-i şerifte. Bir başka hadis-i şerif: Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen kim ilmi araştırdığı bir yola girer, süluk eder, ilim yolunda ilerlerse, sehelallahu lehu tarikan iler cenne, Cenab-ı Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Kim ilim talep edilen bir yola süluk eder, bu yolda yürümeye başlarsa, Cenab-ı Allah onun cennete giden yolunu kolaylaştırır buyuruyor Allah Resulü. Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu ucuzunca bir hadisten bir dilimi budur. Şimdi bu ve benzeri bize ışık tutan, yol gösteren, aynı zamanda içerisinden hüküm istifade ettiğimiz dünya kadar hadisi şerif var. Bunlar kavli hadisler. Pekala fiili, ikincisi fiili hadise örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapmış olduğu... Bütün fiillerdir. Efendimiz onları anlatmıyor ama Resulullah'ı öyle yaparken görenler anlatıyorlar. Mesela Allah Resulü şunu anlatmıyor ayette de olduğu için. Şöyle şöyle şöyle abdest alınır demiyor. Öyle abdest alıyor. Öyle abdest aldığını bize sahabiler anlatıyor. Abdest alınıyor. Torununu kucaklayışı. İki tane misal böyle derken aklıma geliyor. Misallerden bir tanesi şu. Ebu Bekir, anne, Ebu Bekir diyorum Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nü yürürken gördüm diyor. Ben de peşine takıldım. Ukaz çarşısına geçtikten sonra Resulullah yolunu değiştirdi diyor. Ben de peşinden ilerlemeye başladım. Vardı diyor kızı Fatıma'nın evinin önünde durdu. Oradan eynelukka diye bağırdı. ''Eyne lukka'' ne demek? Tam bizdeki lukka, bizde deriz ya, hazır yeğen manasına mı? Yok, çocuklar için boğaz düşmanı gibi derler, o manaya değil. Bizdeki tam kelime olarak afacan manasına, hani çocuğun hem canlılığı, hareketliliği, hem de yaramazlığı, hepsi birden kastedilir ya, lukka kelimesi de lokmacı demek yaklaşık olarak. Bu manaya nerede yaramaz, nerede afacan manasına kullanılır? Kimi kastediyor? Hasan'ı kastediyor. Hasan e, torununu kastediyor. Annesi duyunca hemen Hasan'ın yüzünü yıkıyor, boynuna da. Bizde eskiden çok yapardı konum. Papatyalardan, papatya şehirde o kadar uzun olmaz, papatyanın bu kadar uzunu olur. En uçtaki çiçeği koparmasın, sonra kopardığın çiçekleri ona dizerek ne olur? Çiçekten bir halka yaparsın kendi sapına. Böyle bir halka takıyor boğazına Hasan'ın Hasan'ı salı veriyor. Hasan Ağulu'da sesini duyduğu dedesine koşuyor. Dedesinin boynuna atılıyor. O onu kucaklıyor. O da dedesini kucaklıyor. Şimdi bu Allah Resulü'nün fıtri davranışını ne kadar e, nasıl diyeyim Allah Resulü olmasına rağmen kainatın efendisi ama aynı zamanda bir baba bir dede bu duyguyla hareket ediyor. Ve davranışları kim ne der kim nasıl düşünür şöyle değil. Olduğu gibi tabi. Şimdi bu tabi torununa sevgi. Aynı zamanda torununu sevmesi, kızına sevgi, hepsi iç içe ve kendi içinden geldiği gibi hareket ediyor. Bunu Peygamber Efendimiz bize anlatmıyor. Bunu bize anlatan kim? Ebu Hureyre radıyallahu an. Bu manzarayı görmüş ve yaşamış onu anlatıyor. Yine Peygamber Efendimiz yolda giderken sahabilerle beraber bir yere gidiyorlar. Çocukların arasında oynarken Hüseyin'i görüyor. Sıradan çıktı diyor. Anlatanın anlattığı gibi anlatmıyor. Sıradan çıktı torunun peşine düştü diyor. Hani torunun peşine düşerseniz bir yakalamak için. İkincisi onu kaçıtmak için. Yani torun kaçacak. Kaçarken yakalanmak için kaçar, koşar da o kaçsın sonra yakalayayım diye kovalar. Böyle bir kovalamaca yaşanıyor. torunu Hüseyin'i yakalıyor, kollarını diyor, çenesinin altından itirap boynuna doladı diyor. Sonra kucakladı, sevdi. Yeniden oynayan çocukların arasına bıraktı ve yoluna devam etti diyor. alanın size bir fiili sünnetten bir örnek. Bunun işte harpta nasıl davrandığı ile ilgili var. Yolculukta nasıl davrandığı ile ilgili var. Yatarken nasıl yattığı ile ilgili var. İşte şöyle yatardı şeklinde. Bir tür bu davranışlara biz ne diyoruz? Fiili sünnet diyoruz. Mesela bunun daha genişi var. Ne ile? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mekke haremi dışından iki yerden Umre ile ilgili sünneti vardır. Nerede ihrama girileceğine Bir tanesi Tenim'dir. Bir tanesi Ci'râne'dir. Ci'râne ve Ci'râne diye iki türlü okunuşu vardır. Ci'râne. Ci'râne Hudeybiye. Hudeybiye diyorum. Huneyn gazvesinden sonra Ci'râne'den ihrama girmiştir. Kendi girmiştir. Buna ne diyoruz? Fiili sünnet diyoruz işte. Ciğarhaneden ihrama girerek gelmiş bir umre yapmıştır. Tabi günün yorgunluğunu taşıyorsunuz. Savaşta savaşıyorsunuz. Arkasından ganimet taksimini yapıyorsunuz. Bunun arkasından bir de Allah Resulü ihrama girmiş bir de umre yapmıştır. Biz olsaydık oraya uzanırdık herhalde. Bu, buna, buna rağmen öyle gelmiştir. İkincisi Tenim'den. Tenim'deki nedir? Ayşe o haldemizi kardeşi Abdurrahman'a gidin Tenim'den şöyle şöyle ihrama girin, oradan gelerek umre yapın diyor. Bu ne? Bu işte kavli sünnet. Peygamber Efendi Ayşe validemizle kardeşi Abdurrahman'a tenime göndererek umre yaptırıyor. Nasıl yapacaklarını söylüyor. Bu kavli sünnettir. Öbürü ciğerhaneden kendisi ihrama girerek gelmiş umre yapmıştır. Bu fiili sünnettir Evet Yine buna... Açık misallerden bir tanesi Allah Resulü'nün saf düzeltişi. Mesela safa girin, düzgün durunuz, safın kemali, safın güzelliği, düzgünlüğü, namazın kemalendendir hadisi şerefi nedir? Kavridir. Ama Allah Resulü bazen imametten bırakıyor, geliyor ne yapıyor? Herkesi tek tek sıraya düşüyor. Hatta sahabe ne diyor? Göğsümüz ileri çıkmış sonra bile bastırırdı diyor. Bizi iblik gibi sıraya dizerdi ondan sonra öne geçer namaz kılardı diyor. Devamında hadis-i şerifin devamı şöyle. Mete ne diyor. Ne zaman saf şuuruna erdik demek bu. Ne zaman saf şuuruna erdik biz artık saf tutuyorduk. Ondan sonra Allah Resulü bizi safa da düzeltmeyi bıraktı diyor. Şimdi Allah Resulü bırakınız baştaki imameti bırakıyor. İnsanları tek tek safa düşüyor. Hah böyle durulacak manasına. Ondan sonra öne geçiyor. Biz diyor bunu yaşadık. Artık öğrendik. Safı kendimiz tutuyoruz. Allah Resulü artık müdahale etmemeye başladı diyor. Şimdi şu ikinci anlatış nedir? Fiili sünnettir artık. Bunlara ne diyoruz? Fiili sünnet diyoruz. Pekala takriri sünnet ninin nesidir? Takriri gördüğü, duyduğu söz ve davranışlara Allah Resulü'nün ses çıkartmayışıdır. Sükutla karşılayışıdır. Bu da iki nevidir. Birisi sadece sükut eder, ikincisi bir şekilde tasdikini belli eder. Şimdi gel geldik tekrar başa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizler gibi değil bu açıdan. Bunu şunun için söylüyorum. Biz bazen cemiyet içerisinde bir yanlışı görüyoruz. O yanlış o kadar çok ki şu anda düzelseniz çok fazla fayda vermiyor. Diyelim ki tanıdığımız dostlarda görsek veya hatta işte öğrencilerimizde görsek, arkadaşlarımızda görsek, ailemizde görsek bak bunu böyle yapmayın, böyle yapın dememiz gereken yani sözümüz tesir edecekse bu emri bir maruftandır. Dolayısıyla biz onu yapmalıyız. Doğru olan budur. Ama cemiyetin içerisinde şimdi buradan çıktık sokaktan Eminönü'ye kadar gittik. O kadar çok yanlışla karşı karşıya geliyoruz ki bir de onu dö ya karşında düzeltmeye kalsanız ya karşılık alacaksınız. Hadise çıkacak, sevimsiz duruma düşeceksiniz. Düşüncesi düşünceniz sevimsiz duruma düşecek. Bunu yapmıyorsunuz. Şükür ediyorsunuz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böyle değildi. O görevliydi. O müdahale ederdi. Yani yanlış gördüğü zaman bırakıp geçmezdi. Bu yanlış derdi. Doğrusu şudur derdi. Şöyle davranmalısınız, şöyle hareket etmelisiniz derdi. Dolayısıyla biz ona göre Efendimizin davranışlarını değerlendirmek zorundayız. Ona bakmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu yüzden bu yapısı bilindiği için sükut edişi dahi, susuşu dahi delildir. Eğer bizim gibi olsaydı delil olmayacaktı. Çünkü bunu işte düzeltilmez hadiselerden görüp devam etmiş olacaktı. Hayır Peygamber Efendimiz öyle görmüyor. Genellikle hata ise müdahale ediyor. Doğruya irşat edilmesi gerekiyorsa doğruya irşat ediyor. Şimdi takriri sünnet iki nevidir dedik. Bir tanesi sadece şükut edişi. Buna misal verelim. Bir kadın kabristana girmiş bir mezarın başında, Ferya dedi, bağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaptığın doğru değil diye onu ikaz ediyor. Burası sözdü, sözlü. İstikler değil. Kadın Peygamber Efendimiz'e de çıkışıyor. Sen benim acımı bilemezsin diyor. Peygamber Efendimiz bakıyor ki dokunulacak gibi değil. <gülüyor> Yoluna devam ediyor. Daha sonra uzaktan görenler kadının yanına geliyorlar sen kime söz söylediğin farkında mısın diyorlar. Hayır diyor da. Böyle böyle dedi bana. O diyor benim acımı bilemez diyor. Sen Allah Resulü'ne karşı bu kelimeyi kullandığın farkında mısın diyorlar. Kadın çok üzülüyor bu sefer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geliyor. Ya Resulullah ben diyor siz olduğunu bilmiyordum. Çocuğum öldü. İçim yanıyor. Dayanamadım. Ona ağlıyordum diyor. Peygamber Efendimiz bu şekilde feryat etmeyin diyor. Bu ona zarar verir. Bu doğru değildir. Asıl sabir ilk darbenin geldiği anda yani senin şu yaşadığın anda taze öldü diyorsun. Yaşadığın anda göğüs gelebiliyorsan sabır gösterebiliyorsan asıl sabır budur diyor. Sonra giderek zaten yatışır. O ilk darbeyi atlatabilen olgun atlatabilen asıl doğruyu yapmıştır. Sabrı ve sabahatı göstermiştir. Zaten bir başka Aziz Şerif'te de asıl pehlivanlık odur diyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz onu bu konuda ne yapıyor? İkaz ediyor. Kabir başında feryat konusunda, sabır konusunda ikaz ediyor. Ama hangi konuda sükürt ediyor? Mesela senin kabristanda ne işin vardı demiyor. Hanımlar kabristana giremez demiyor. Bunu bizim hanefiler, hanbelilere karşı dirli olarak kullanırlar. Yani bir kadın kabristana giremez mi? Girer. Doğru olmayan nedir? Feryadı figan etmesi, kendini yerden yere atması, Haşa bula bula Allah beni mi buldu, niye bütün bunlar benim başıma geliyor vs. vs. Bugün de gördüğümüz manzaraların birçok manzaraları vardır. Doğru olmayan budur. Kabristana girişine karşı sükut edişini neden sayıyorlar? Sükuti ikrardan sayıyorlar. Tasdikine mesela ikincisi tasdikini hoşnut olduğunu belli edişi var. Buna misallerden bir tanesi herhalde en büyük misal kimdir? Muad İbni Cebelli arasında yaşananlardır. Muaz diyor neyle amel edeceksin? Allah'ın kitabıyla diyor. Onda bulamazsan Resulullah'ın sünnetiyle diyor. Onda da bulamazsan ya Resulullah kendi düşüncemle, kendi bulduğumla amel ederim. İslam'ı asla çaresiz göstermem diyor. Yani İslam'ı te temsil ettiğimi ben farkındayım. Ve İslam adına, adil yana ne söylenmesi gerekiyorsa onu diyor bulur, ortaya çıkarır ve onu söylerim. İslam bu konuda çaresi dedirmem diyor. Peygamber Efendimiz onların da sonunda ne diyor? Bununla ilgili bir şey değil. Bunun geneline memnuniyet ifade eden bir cümle söylüyor. Resulünün Resulünü muvaffak kılan Rabbime hamd ederim diyor. Onun bu tavrını tasvip ediyor. Biz buradan anlıyoruz ki Allah Resulü'nün ne demek istediğini biliyor ve dolayısıyla ona tasdik ediyor. Tabi biz daha önce yine söyledim, tekrar dönüp söyleyeyim. Muaz İbni Cebel radıyallahu an kendi aklımla, kendi düşüncemle hareket ederim derken saf bir akıl ve düşünceyi kastetmiyor. Bunu karşı olarak, silah olarak kullanıldığı için söylüyorum. Onun artık vahiyle olgunlaşmış bir düşünce tarzı var. Allah Resulü'nün yanında bulunma, Allah Resulü'nün her sözünü, her davranışa değerlendirerek geldiği bir seviye var. Bu seviye ve bu olgunlukla artık ben hükmederim. Eğer Allah Resulü şu anda burada olsaydı şöyle hükmederdi. Rabbim şundan razı olur duygusu insanın bu kültür birikimiyle geliyor kalbine ve gönlüne yerleşiyor. Onunla hareket edeceği bir gerçektir. Ama Peygamber Efendimiz onun bu tavrını tekrar ediyor. Ne yapıyor? Memnuniyetle karşılıyor ve bunun içinde Mevla'ya dua ediyor. Yine takriri sünnet konusunda bir başka şey daha var. Bizde bizde meşhur olan bir hadis olduğu için onu gündeme getireyim. Şimdi biz tesbih çekiyoruz. Tesbihler, kimisi bidat diyor. Şimdi Arabistan'da birisi tesbih çektiğiniz görse bidat bidat diye size yüzde sekte müdahale eder. Söyle pek susmazlar. Bu doğru değil. Bu bidat değil müdahale eder. Bu bidat değil. Ama elle tesbih çekmek onunla çekmekten daha güçlü. Bu bir açık şey. Çünkü Allah Resulü tesbihata yani Sübhanallah, Sübhanallah derken eliyle çekiyor idi. Validelerimizden bir tanesi taşları sıralamış. Taşları sıralamış taşlarla çekiyor. Şey olarak, Peygamber Efendimiz taşları görünce bu nenin nesidir diyor. Ya Resulullah ben unutuyorum karıştırıyorum diyor. Böyle daha kolayıma gidiyor. Resulullah gülümseyerek yoluna devam ediyor. Yani eğer bu yanlış bir şey olsaydı asıl olan nedir? Sübhanallah demek ve bu gön gönülden demek ve net söylemek. Yoksa bizim insanımızın yaptığı gibi biz de tesbihle kolay diyeceğiz ama ne yapıyoruz? Arkasından süp, süp süp süp süp süp gidiyor. Yani Sübhanallah gerisini Allah biliyor. Ne söylediğimizi biz de bilmiyoruz. Bir bakıyoruz motor, motorize birlik gibi bitirmişiz. Nasıl bitirdi, nasıl gitti biz de bilmiyoruz. Şimdi asıl olan onun söylenmesidir. Bunu hat dille saymışsın ha parmakla saymışsın, Ha, şimdi bir de tesbih matikler çıktı efendim. Ha, hadi tesbih matiklerle saymışın, bilinen neyle saymışın. Bu ikinci, bu bir alettir netice itibariyle. sayıyı tespit aletidir, yoksa değildir. Peygamber e, bu takirden saydır işte, bu bidat değildir. Ama gün geliyor, adam işte, dur dün birisi hediye etmişti, şey olarak, yok cebimde yok. Tesbih taşımı da çok başarılı değilim. Şimdi tesbihi, Sırf müceddet çekmek hiçbir şey söylemeden sanki ibadetmiş gibi algılanmaya başlandı. Bu hayır yani neticede o 99'lu bir hadisedir. Herhangi bir özelliği sadece nedir bunu ifade içindir. Böyle birinin böyle tanılmasında fayda vardır. Dolayısıyla tesbihada bu açıdan eğer bu gaye ile kullanılıyorsa buna bidat denilmesi doğru değildir. Yine çıt çıt etmesi tesbih maddiyenin başkasına rahatsız etmiyor ise... Böyle bir şey olmayacaksa onunla da yapılabilir mi? Aynı şey. Evet yapılabilir. Tesbihlerin şimdi bir de 500'lüsü var. Bu, bu, bu, bu kadarı var. Şimdi biz takılırdık. Şimdi Konya'da bir tesbih çıkarılmıştı. 33'lü. 33'lüsü bile bu kadar. Yani her bir tanesi de bu kadar. Tabi biz talebelik yıllarımız, üniversite yıllarımız hiç hoş yıllar olmadı. Hoş yıllar olmadı derken anarşi kol geziyordu. Ve üniversite talebesi demek, anarşist demek talebe, yıkım yapan talebe, kendi ifadeleriyle deviren, devrimci talebeler zihniyeti vardı. Ve biz belimizde çok defa kemer yerine bu yüzden zincir taşırdık. O köpeklere bağlatılan zincir var ya, öyle zincirleri kemer olarak kullanırdık. Çünkü lazımdı, yeri geliyordu. Şimdi ben de o tesbihi görünce çok hoşuma gitmişti. İçerisine diyordum, çelikten bir tel takacaksın tesbihin altına, o tesbihleri kurşundan yapacaksın... Sübhanallah, Sübhanallah yerine Fesübhanallah, Fesübhanallah diye çekeceksin diye takılırdım arkadaşlara. Çeşnisi çıktı. niyete göre değişiyor. O alet. Bazen o işe de yarıyor. Öyle. Yarar mı? Yarar. Demek ki takriri sünnet bu. Yine takriri sünnete bir delil daha vereyim. hatır olarak paylaşmasında da fayda var. Usama radiyallahu anh Bizim bildiğimiz 18-19 yaşlarında ordu komutanı olan Üsame radıyallahu an oldukça esmer birisidir. Yani esmerliği ileridir. Babası zeyt ise beyaz simalı birisidir. Şimdi Zeyd radıyallahu an beyaz simalı, Üsame radıyallahu çok esmer. Bu yüzden bu bunun oğlumun diyen bir hayli oluyor. Uyum göstermiyorlar. Sebebi ne? Anne Anne Ümmü Eymen. Ümmü Eymen, Ümmü Eymen Habeş asıldı. Zeyd Ümmü Eymen'le niçin evlenmiştir biliyor musunuz? Bir gün Allah Resulü'nün kim cennetlik birisiyle evlenmek istiyorsa Ümmü Eymen'le evlensin demiştir. Ümmü Eymen'le peygamber son derece hürmet eder. Yaşça da Zeyd'den büyüktür. Buna rağmen Zeyd Allah Resulü böyle dedi diye Ümmü Eymen'le evlenmiştir. Ümmü Eymen'le de, geçimle de çok iyi olmuştur. Yavrular da Üsame'dir. Bu evliliğin yavrusudur Üsame. üsame bir de şöyle düşününüz, bakınız. Üsame, annesi cariyelikten gelme birisidir. Habeşası da zincidir. Babası kölelikten gelme birisidir. O Üsame, Allah Resulü'nün bir dizinde, Hazreti Hasan'ın öbür dizinde. Allah Resulü kainatın efendisinin ikisi de kucağında. İkisi de kucağında büyümüştür. Hatta Hazreti Ömer, oğlu Abdullah, Hazreti Ömer halife iken soruyor. Ya Resul, ya Resulat diyorum, ya emir-el müminin. Babasının davranışı dikkatini çekiyor. Garimetten payı diyor, Üsamiye daha çok verdin. Ben halife oluyum netice itibariyle. O diyor tercih sebebini öğrenmek istiyor. Abdullah böyle birisi değildir. Yani çok hoş bir delikanlıdır ama öğrenme merakı. Ona neden daha çok verdin? diyor. Cevap geliyor. O Allah Rasulü'ne senden daha sevgiliydi. Çünkü Rasulü'nün kucağında büyümüş onu biliyor. Babası da senden babandan sevgiliydi diyor. Yani onun kendisi de babası da ben de onu sana tercih ettim diyor. Bu Hazreti Ömer'in bir takdiri ve çok da güzel bir duyguya dayanan bir takdir. Abdullah'ın da bunda gönlü yok. Anlatan o çünkü bütün millete. Sonraya da miras bırakan o. Yani bize Haber Kim kanalıyla geliyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah kanalıyla geliyor. Üsame Resulullah'ın kucağında büyümüştür ama anne köle, baba köle öyle bir aileden azatlı gelen bir ailenin çocuğudur netice itibariyle. Daha sonra ne olmuştur? 18-19 yaşlarında Dev bir ordunun başına geçmiştir ve yönetmiştir de. Şimdi peygamber efendimizde de bu tip söylentilerin izinin kaldığını anlıyoruz. Neden iz kalıyor? Bir gün Üsame ile sıcak iklimde bu mümkün. İsa ile babası yan yana yatıyorlar. Çarşafı da yüzlerine çekmişler. Niye ışıktan rahatsız olunmasın diye şey olarak yüzlerine çekmişler uyuyorlar. Ayakları ikisinde açık. Ayak tarafı açık, kafa tarafı örtük. Nesep ilminden anlayan bir insan dikkatli dikkatli bunların ayaklarına bakıyor. Şimdi oradakiler de niye bakıyor diyor merak edince onlara dönmüş. Valla bu ayakların rengi birbirini tutmuyor da bu ayak bu ayaktan diyor. Yani bu bunun çocuğu kesin ama renkleri değişik. Onu anlayamamış şaşkın şaşkın ona bakıyor. Bu davranış peygamber onun bu sözü Allah Resulü'nün hoşuna gitmiştir. Yani onun e, ayak çok değişik, her şeyi zıt gibi görünüyor ama diyor bu ayak bu ayaktan diyor. Şimdi alın size takriri sünnetin ve memnuniyet ifadesinin şekillerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz gülümsüyor ve bundan hoşlan, hoş, hoşlanıyor. Bu şeylerin önüne geçici demek ki belli bir oranda Resulullah'ta da tesiri vardı. O tip dönüp dolaşan sözlerin. Takriri sünnet bu demek. Her biri ayrı ayrı değer ifade ediyor efendim. Sıralamada hangisi ön plandadır? Şimdi ona geliyoruz. Kavli sünnet, Hanefi'lere göre en güçlüdür. Sonra fiili sünnet gelir, sonra takriri sünnet gelir. Tamam. Şimdi illa bir ihtilaf olacak. <gülüyor> Fakat ihtilaf olmadan olmaz. İmam Şafi Hazretleri fiili sünnet önce gelir diyor. Kavli sünnet ikinci sırada, takriri sünnet tamam ittifaklı üçüncü sırada. Peki hala neden İmam-ı Şafii fiili sünnet önce gelir diyor? Çünkü Allah Resulü bizzat yaptıysa bu çok güçlü demektir. Eğer çok güçlü olmasa Allah Resulü'nün bizzat kendisi yapmaz. O masumdur. Dolayısıyla kendisi bir şeyi fiilen yapıyor ise o güçlü sünnet demektir. Hanefiler diyorlar. Benim gibi demiyorlar. Ne ne diyorlar? Evet diyorlar. Fiili sünnet güçlüdür. Kesinlikle o fiilin meşru olduğuna delalet eder. Ancak Allah Resulü'ne mahsus olma ihtimalini açıktır. Resulullah'a kendine mahsustur. Başkasının yapması doğru olmayabilir. Kavli sünnet buna kapalıdır. Kavli sünnette şöyle şöyle yapın diyorsa ya bir şey söylüyorsa tamam herkese ait demektir. Ama fiili sünnette mesela Allah Resulü hiç iftar etmeden ikinci gün de oruç tutuyor zaman zaman. Anlaşıldı mı? Buna savun visal deniyor. Kendisi oruç tutuyor, akşam iftar etmiyor, ertesi günün doğrucunu tutuyor. Bunu ümmete yasaklıyor. Siz yapmayın diyor. Ben sizin gibi değilim diyor. Beslenirim, yediririm, içiririm diyor. Ama siz böyle yapmayın. Yine teheccüd Allah Resulü için farizadır, farzdır, onun üzerine vaciptir. O Teaccüdü kalkar ve mutlaka kılar. Ama ümmeti için aynı şey sünnettir. Ecir kazanır, kılamayan sorumlu değildir. Bunun gibi Resulullah'ın kendine mahsus haller vardır. Dolayısıyla bu hallere kavli sünnet kapalıdır, fiili sünnet açıktır. O yüzden Hanefiler kavli sünnetin daha üstün olduğu kanaatindedirler. İttifakla her ikisi takriri sünnetten şüphesi sıralamada daha güçlüdür. Noktaladık. Şimdi bir de sünneti asıl başka taraftan ayırmamız lazım. Rivayet açısından sünnet. Deminki neydi? Yapısı bakımından sünnet idi. Şimdi rivayet açısından sünnetler. Hanefiler rivayet açısından sünnetleri üçe ayırıyorlar. Bir, mütevatir sünnet. İki, Meşhur sünnet 3. Ahad sünnet Mütevatir sünnet Neye deniyor? Lafzı Mütevatir olanlar var. Bir de Manası mütevatir olanlar var. Ama mütevatiri ilk önce bir Şöyle tarif ederim. Biz nasıl oluyorsa Bazı kelimeleri Kullana kullana kullana kullana Tersine çevirmeyi başarıyoruz. Ayetleri de bir şu şeyi öyle yapmıyor muyuz? Yani evirip çeviriyoruz, dolandırıyoruz, dolandırıyoruz. Başka taraftan başka göstermeye çalışan zihniyet çıktı. Ama bu bilerek yapılıyor. Buna halk yapıyor. Bir söz kulaktan duyma ciddiyetle ilmi bağı yoksa tevatür diyorlar bu. Bilmiyorum siz de duydunuz mu? Ben İstanbul'da çok duydum. Başka yerde bu kadar duymuyordum. Bu ciddiye alınmaz tevatür bir laf diyorlar. Tevatür laf yüzde yüz alınması gereken lafa denilir. Yüzde bir bile ihtimal başka yoktur. Tevatür odur. Tevatür yalan üzere ittifak etmesi mümkün olamayacak kalabalığın bir o kadar kalabalıktan naklederek getirdiği bilgilere denilir. Çok güçlüdür, kesin bilgi ifade eder. Tevatür demek dilden dile dolaşıyor, nasıl diyeyim kale alınmayacak demek değil, tam tersine kesin ifade eden bilgilere denilir. Bu da iki türlüdür dedik. Bir, lafzı da tevatür olan var. Bu çok azdır hadislerin içerisinde. İki, manası mütevatür olan var. Lafzı tevatür olana misal alimlerimiz şu hadisi veriyorlar. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebe ve minen nâr. <gülüyor> Kim bilerek bana bir yalan isnat ederse cehennemdeki oturacağı yeri hazırlasın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis-i şerifi sık sık paylaşacağız. Kim bilerek kasten bana bir söz nispet ederse yalan bir sözü, benim söylemediğim bir sözü nispet ederse şimdiden cehennemdeki yerini hazırlasın diyor hadisleri birçok kanaldan geliyor. Belki de demin söylediğim Ebubekir radıyallahu anh'ın hadis rivayet etmesini engelleyen söylemediği bir sözü arada söylerim korkusumudur ve benzerimdir. Bilemiyoruz vallahi alem. Tahminimi söyleyeyim. Birçok sahabi de diyelim ki şu cemaatin içerisinden bunu okumuş muyduk deyince okumuştuk deyince birisi ben herkes söylemiş gibi kabul ediyorum. Niye? Birisi diğerlerin adına konuşuyor. Hadiste de bu vardır. Yüz kişi duymuştur hadisi ama birisi söyleyince diğerleri söylemiyorlar. İşte Ali, Veli, Hasan, Hüseyin bunu söyledi diyerek diğerlere söylemiyorlar. Ama o büyük bir kitle tarafından duyulmuştur. Ona sükut edilmesi bile, Resulullah böyle söylemediği denilmemesi bile esasen onların tasdikidir. Ama bize ulaşan kimdir? Söyleyen insanın sözü bize ulaşıyor. Ama bu hadis-i şerif, Sık sık bu yönde hatalar yapıldığı için birçok sahabi tarafından, daha sonraki nesiller tarafından hep aktarıla gelen bir hadis-i şeriftir. Pekala, mana olarak nasıl mütevatir oluyor? Şimdi hadis-i şerifin lafzı mütevatir değil. Ama hadis-i şeriflerin, diyelim ki yüz tane hadis-i şerifin buluştuğu bir nokta var. O nokta mütevatir oluyor. Veya amelle, hep öyle amel ediyorlar, Anlaşılıyor ki herkes onu biliyor. Bunun örneği, dua ederken ellerin kaldırılması mesela. Allah Resulü dua ederken ellerini kaldırırdı hadisi mütevatir değil. Omuz hizasına kaldırdı hadisi mütevatir değil. Bedir'de Allah Resulü dua ediyordu, ellerini o derece semaya doğru kaldırdı ki omuzundan bürdesi düştü. Bir başka yerde Arafat'ta Resulullah ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Safa tepesinde şöyle dua etti. Hacer-i Esvet önünde şöyle dua etti. Makamı İbrahim arkasında şöyle dua etti. Şu vadideydik Resulullah şöyle dua etti. Bütün bunları birleştiriyorsun. Allah Resulü'nün ellerini kaldırarak dua edişi mütevatirdir. Hepsi farklı farklı hadistir. Anlaşıldı mı? Çok değişik yerlerde, değişik üsluplarda geliyor ama bakıyorsun ki dünya kadar hadisin içerisinde Allah Resulü'nün dua ederken ellerini kaldırışı var. Yine Ayşe validemizden geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatarken ellerini birleştirdi. İhlas, gula'udu ve falak ve naz surelerini okurdu. Eline üfler, bütün bedenine sürerdi, öyle uyurdu diyor dahi yorgan altında olmasına rağmen Allah Resulü'nün elini ve nasıl diyeyim birleştirerek öne getirerek aynı şekilde dua ettiği, ayet-i okuduğu var. Bütün bunlar yan yana gelince Resulullah'ın duada ellerini kaldışı, kaldırışı var. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdest alış şeklini gören bir dünya sahabi anlatıyor. Her birini ayrı ayrı ele aldığınızda ayrı vakalar. Ama hepsini bir araya geliyorsunuz. Allah Resulü üç defa işte ağzının su vermiş, burnu su vermiş, yüzünü yıkamış, kolunu yıkamış, şöyle etmiş, şöyle etmiş. Abdest alışının bütününe baktırdığınızda ne oluyor? Tevatür derecesine ulaşıyor. Yine Arafat'taki öğle namazıyla ikindi namazını birleştirerek öğlenin vaktinde kılıyor. Müzdelife'de de akşamla yatsı yıkılıyor. Bunu anlatan hadisleri toplasanız her biri ahad hadistir. İki şey var burada. Kimisi veda hutbesini anlatırken söylüyor. Kimisi o hadiseyi söylüyor. Kimisi Müzdelife'de nasıl olduğunu söylüyor. Kimisi Müzdelife'deki anlatırken Arafat'ta öğlenin vaktinde kılmıştık ama burada yatsının vaktinde kıldık diyor. Her birini yan yana getiriyorsunuz. Bir de ondan sonraki diyelim ki Hazreti Ömer Hacca geldiğinde, Ebu Bekir Hacca geldiğinde, sonra Osman Hacca geldiğinde, Ali Radiyel Hacca geldiğinde, bütün sahabelerin ameline bakıyorsunuz, hepsi cem ederek kılıyor. Müzdelife'dekini cem ederek kılıyor. Bu sefer ne oluyor? Hadise tevatür derecesine yükseliyor. Hem dil ile hem de ameller ile tasdik oluyor. Böylece buna ne diyoruz biz ikincisine? Mana olarak mütevatir diyoruz. Pekala, mana olarak mütevatir olan hadisin sübutu, hadis olarak gelmiş olması nedir? Kesindir, kadiyet ifade eder. Sübutu kesindir. Bu hadis vardır, bu olmuştur. Onunla amel etmek farzdır. Yine mütevatir olan bir hadisi açıkça inkar küfürdür. Ayet gibidir. Mütevatir bir hadisi inkar, küfürdür. Yalnız hükmüyle ameli konusunda ileride bir şey söyleyeceğiz. Başka manaya açık mı değil mi? Başka manaya açık değilse evet. Başka manaya açıksa o ile amel ediyorsa birisi biz onu itham etmiyoruz. Bu gelecek. Ama tekrar ediyorum hükmü nedir? Sübutu kesindir. Onunla amel farzdır. İnkar-ı küfr muciptir. Bu açıdan ayete benzer. İki, meşhur sünnet. Es-sünnetül meşhurah. Bu Hanefilere göre zaten Taksim ona göre ettik ayrı bir nevidir. İlk önce bir veya birkaç ravi naklettiği halde birinci raviden sonra, birinci ravi kim oluyor? Sahabi oluyor. Sahabi güvenilirdir. Yani sahabilerden hiçbirinin, bu anda şunu da, şunu da söylerim, hiçbirinin en zayıfının dahi, en ilimle tanınmayanının dahi, Peygamber Efendimiz'e söylemediği bir sözü nispeterek aktardığı görülmemiştir. Yani ben Resulullah'ın yanında bulundum. Onun sahabisiyim diye insan hani bazı böyle kendisini bir ayrıcalık tanıyarak gördüğü, görmediği bir sürü hadiseyi anlatır, başkalarının gözünde bilir insan görünmek için. Sahabilerde bu özellik yok. Hiçbirisi Peygamber Efendimiz'e görüp yaşamadığı bir şeyi aktarmıyor, söylemediği bir sözü de söylenmiş gibi sonraki nesillere intikal ettirmiyor. Tersi var. Allah Resulü'nün dünya kadar şey görüp de, dünya kadar söz söylemeyip de onu aktarmayan var. Ebu Bekir gibi. Ama Allah Resulü söylememiş de onun adına o söylemiş hiç tespit edilmemiştir. Hadis ilminde de sahabi ne kadar zayıf olursa olsun, ne kadar az tanınmış olursa olsun, Allah Resulü ile ne kadar az bulunulmuş olursa bulunsun, saduk yani doğru sözlü kabul edilir. Sahabideki meçhuliyet hadise zarar vermez. Bu yüzden niye? Aksi hiç tespit edilmediği için. Tekrar geliyoruz. Bir hadis şerif var. Demin okudum, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ ve وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمَّانَوَا Ameller niyetlere göredir ve her insan için niye niyet ettiyse onun karşılığı vardır. Bu hadisin ravisi kimdir? Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Bundan sonra Hazreti Ömer rivayet ettikten sonra ikinci derecedeki raviler kimdir? Mütevatir derecesindedir. Hazreti Ömer'den sonra tevatür derecesine ulaşmıştır. Ama başta söyleyen Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır aktara, aktara ne? Bunun hükmü nedir? Bu hadis-i şerifin veya bu nevi hadislerin hükmü nedir? Zannı Galip ifade eder. Hani yüzde seksen üzerinde bir rakam ifade eder. Yüzde ifade eder. Kesine yakın bilgi diyoruz biz buna kesin demiyoruz. Yüzde yüz kesindir. Mütevatir kesindir. Bu nasıl? Kesine yakın bilgi ifade eder. İlim dilinde buna ne diyor? İlm-ü tümaknine deniyor. Gönlü rahat ettiren öyle bir galip ki yüzde yüz demesek de büyük ihtimalle hani yüzde doksan diyoruz ya şöyle diyoruz. Kalbi rahat ettiren, böyledir dedirsen ve huzur duyduran ilim deniyor buna. Evet. Tabii ihtisas alanı var. umumi tahsis edebilir, mutlak bununla takyit edebilir. Bu şeyin incelikleri orada durduruyoruz. <gülüyor> Bunun örneklerini paylaşacağız birkaç tane daha. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki vasiyet mutlaktır. Yani her türlü bir insan belli bir sınırı yoktur. Kur'an'da yusabihe evdeyn diye geçer. Yusibihe evdeyn. Kısaca gelen vasiyetler nedir? Sınırlı değildir. Ama mesela ne kadar vasiyet edilebileceği orada yok. Allah Resulü Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh hastalanmıştır. Hatta çok üzülmüştür. Neden çok üzülmüştür? Hastalığı Mekke'dedir. Mekke'ye geldiğinde hastalanmıştır. Mekke'de öleceğini zannetmiştir. Geriye Medine'ye dönemeyeceğini zannetmiştir. Asıl üzüntüsü nedir? Ne tahmin ediyorsunuz? Buyur. Güzel ama Resulullah'ın yanında daha hicretinin kaybolacağından korkuyor. O diğerden hicretli ya, o muhacir. Mekke'de ölürse gene yurdunda ölmüş olacak. Hicret eclini kaçıracak. Endişesi en çok ondandır. Ama Peygamber Efendimiz onu teselli ediyor. Hayır diyor, sen burada ölmeyeceksin diyor. <gülüyor> Ve öyle olmuştur. Arkasından o Öleceğini endişesiyle malının bütününü vasiyet etmek istiyor. Peygamber Efendimiz hayır diyor. Yarası o zaman yarısını vasiyet edeyim diyor. Hayır diyor. Üçte birini vasiyet edeyim diyor. Evet diyor. Et sülüs diyor. Üçte bir. Ve sülüsü ketir diyor. Üçte bir bile çok. Dolayısıyla vasiyetten malın tavanı nedir? Üçte birdir. Bir insan malının ancak üçte birine kadar olanını vasiyet edebilir. Daha sonra bu daha net, daha da netleşiyor biliyorsunuz. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çocuklarını varlıklı olarak bırakmak, başkalarına muhtaç el açan insanlar olarak bırakmaktan çok daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla Peygamber efendimiz malının bütününü vermesine izin vermiyor ve vasiyeti sınırlıyor. Bu hadis-i şerif güçlü bir hadis-i şeriftir. Meşhur bir hadis-i şeriftir. Dolayısıyla Ayetteki vasiyeti ne yapıyor? Üçte birle sınırlandırıyor. Ayete tesir edecek kadar güçlü kabul ediliyor. Bu nevi hadis-i şerifler. Buna mutlaka taklit yani sınır koyulmayana sınır koyabilen hadis deniyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün çocukların mirasından pay alacağı vardır. Ama hadis ne diyor? La yirifir katil diyor. Katil miras almaz. Yani mirasını öl mirasçısını Öldüren bir insan kendine miras bırakan o insandan mirasından pay alamaz. Niye? İçinde şüphe olduğu için. Kaza arada öldürse, herkese bir şey olmasa bu bir ihtimaldir. Bu yolu İslamiyet kapatıyor. Bir insan kendine miras bırakacak insanın ölümüne sebep olmuşsa onu öldürmüşse nasıl öldürürse öldürsün onunla miras alamaz. Çocuk olu, ergenlik çağına girmemiş çocuk olsa ayrı. Çocuk da kasıt aramadığı için. Ama tekrar ediyorum. Bir insan babasının, ölü babasını öldürse onun mirasını alamaz. Bu ölüm kazayla bile olsa. Evet, bunun karşılığı olarak mirastan mahrum edilir. Bu ne oluyor? Umum ifadeye tahsis edilmiş oluyor. Onun için Babaları ayakta tutmalar lazım. Baba öldükten sonra minibüs almalar, arkasına da babam sağ olsun yazmalar lazım. Yani, babanın parasıyla alıyorlar, babam sağ olsun. Tamam, sen babana bak, o da oğlum sağ olsun diyen hiçbir tane görmedim. Yani oğullar babalarına hiç araba araba almıyorlar. İstisnaları var. Evet, babam sağ olsun. Bu şey değil, yani bu öldüren diyor. Yani ölüme sebep olan bu kendi de ölme ihtimalliydi. Bu böyle değil. Öldüren kabul edilmiyor bunda. Evet, bu öldüren kabul edilmiyor. Evet, bu anlaşıldı. Meşhur hadis bu. Ahad, yani sünnetül ahad deniyor buna. Tekli raviler klettikleri. Hadislere deniyor. Yani raviler 1, 2, 3 tevatür derecesine ulaşmayan, meşhur derecesine ulaşmayan hadislere sahih bile olsalar. Sahih biz niye deniyoruz? Ravilerin hepsi hafızası yerinde doğru sözlü özü sözlü, doğru insanlar. Ama zincir 1, 2, 3 kalabalık değil. Veya birkaç zincirde meşhur hadis gibi birkaç zincir tek geliyor. Sonra diyelim ki kitaplara geçiyor. Kitaplardan sonra herkes biliyor. Ama o zamana kadar zincir öyle gelmiş. Tekli gelmiş, birli gelmiş, ikili gelmiş, üçlü gelmiş. Bu hadislere biz ne diyoruz? Ahat diyoruz. Gücü ayrı bir konu. Ama burada sayılara göre şimdi değerlendirme yapıyoruz. Bu nevi hadis-i şerifler en çok böyledir hadis-i şerifler biliyorsunuz. Bu nevi hadislerin hükmü şudur. Zan ifade ederler. Yani yüzde ellinin üstüdürler. İtikadi hükümlerde akidevi hükümlerde, meselelerde delil değildir. Şartlarını taşıyorsa, fıkhi yani ameli konularda kesinlikle delildir. Şartlarını taşıyorsa dedim, sıhhat şartlarını, metin şartlarını, nesk olup olmama şartlarını bunlar taşıyorsa, fıkhi hükümlerde delildir ve oldukça da fıkıhta büyük payı vardır. Fıkır kitaplarının birçoğu bu hadislerle doludur, bu hadisler değildirler. Yalnız haberi i ahatta dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. Misal olarak söyleyeyim. E, Muad İbni Cebel radıyallahu anh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elini omuzuma koydu diyor. Muaz ben seni çok severim. Şöyle dua et dedi diyor. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Ya Rab, bana seni zikretmek için, sana en güzel şekilde ibadet için yardım eyle diye dua et diyor. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike, şükrin için ve husne ibadetik. Bunu duayı sıkça yap diyor. Şimdi bu dua ve tavsiye ama diyelim ki belli bir emir olsaydı, Diğer insanlar için bu ne ifade ederdi? Zan ifade ederdi. Ama bunu Muaz i̇bn kim duydu? Muaz duydu. Muaz için ne ifade eder? Kesin bilgi ifade eder. Muaz için bu yakin ifade eder. Çünkü arada Allah Resulü'nden biz ne ediyoruz? Tevatüre ne için değerli bizim? Allah Resulü'nün kesinlikle bunu söylediğini tespit için değerli. Anlaşıldı Muaz için Allah Resulü'nden bizzat kendisi duyuyor, kendisi için değerli. Yine sık sık bu ifadeleri kim kullanır? Ebu Zer radıyallahu anh. Ebu Zer'in nakillerinde de bir içtenlik vardır. Çok duygu yüklü bir insandır o. Haddeteni halili habibi diyor. Sevdiğim insan, can dostum bana dedi ki diyor. Arkasından hadisi öylece rivayet ediyor. Bunu duyan kendisidir. Kendisi için kesinlik ifade eder haber-i ahadlar, Duyan için. Naklettikleri insan için zan ifade eder. Niye? Her şeye rağmen arada kul ve beşer var diye. Anlaşıldı. Haberi ahadın gene değerlendirmesi budur. Şimdi diğer mezheplere göre ise hadis şöyle ayrılıyor. İlk önce onlar ikiye ayrıyorlar. Bir, mütevatir hadisler, ahad hadisler. Tekrar ediyorum. Hanefiler 3'e ayırıyordu. mütevâtir, Meşhur ve Ahad diye. Onlar kaç ayrılıyor? 2'ye ayırıyor. 1- mütevâtir hadisler. 2- Ahad hadisler. Bu da farklı bir bakış açısı ve oldukça da güzel. Aynı manaya, aynı şeyi vurgu yapıyor. Gelecek şimdi. Mütevâtir hadisin tarifi aynı. Onlar Ahad'ı üçe ayırıyorlar. Birincisine El-Müstefiye diyorlar. Bir tabakada Üç veya daha çok diğerlerinde daha fazla insan naklediyor. Meşhur hadisin karşılığı bineer. Müstefiyat hadis. Birinci tabakada üç dört sahabi veya daha çok rivayet ediyor. Tevatör derecesine varmıyor. Sonra genişliyor. Buna müstefiyat diyorlar. Müstefiyat sel olup akan demek, taşan fazlalık demek, çok insanın rivayet ettiği hadis demek. İkincisi El-Aziz diyorlar. El-Aziz bir tabakada iki kişi naklediyor. Daha sonraki tabakalarda iki veya daha çok olarak devam ediyor yoluna. Buna da El-Aziz diyorlar. Bir de Aziz şu demek. Zinciri yoksa bir rivayet zincirinin o zinciri bulup tespit ederek Allah Resulüne direkt gidiş yolunu bulmaya da. Azzehu ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e dayandırdığı manasında kullanıyor. Ama Aziz diye bu da kullanılan ilk rivayeten ravi iki kişi ama daha sonra iki veya daha çoğu olarak devam ediyorsa buna ne diyorlar? Aziz hadis ifadesini kullanıyorlar. El-Garib ifadesini de kime kullanıyorlar? Her tabakada bir kişi, o ondan o ondan birer kişi duyarak nakledilmiş ve kaynaklarda böyle yer almışsa ona da garib, gayin garip garib ifadesini kullanılıyor. Bizde gurbetle birbirine karıştırılır. Kah yakınlık, kah uzaklığı için kullanılır. Kaf harfiyle olan yakın demektir. Garuba, garib, yakın demek. Kaf harfiyle. kurban kelimesi de buradan gelir. Öbürü gayin harfiyle garib ve gurbet ifadesi de oradan gelir. İkisinden gurbet. Gurbet biz uzağa deriz. Halbuki gurbet kafla kullanınca yakın demek. Tam tersine. O gıyın harfiyledir. Bu da gıyın harfiyle. El-Garib şeklinde. Şimdi hadisi şerifi böylece hükümlere delaletiyle biz almış olduk hüküm ifadesiyle. Burada bir noktaya belki şöyle bir vurgu yapmak lazım. Bugün bir program daha olduğu için belli bir noktada da durmamızda fayda var. Hükümlere delaleti, de dedik ki işte kesinlik ifade eder, işte zannı galip ifade eder, zan ifade eder ama bu neydi? Sübutu ve amel etme yönüydü. Hükümlere delaleti şöyle ayrıca bununla sınırlı değil sadece, hadisteki ifade açık mı, net mi, değil mi bununla da ifade eder. Sınırlı. Eğer hadiste gelen ifade sarih yani açık ise, başka manaya kapalı gelmiyorsa, Delaleti kat'idir. Delalet, Tespitinden farklı bir hadisedir. Daha önce ayetin, Sibutu kat'idir dedik. Delaleti kat'i de olabilir, zann'i de olabilir dedik. Hadiste de delalet yönünden değerlendirme öyledir. İfade ettiği manaya bakarız. Çok açıksa, Bir başka manaya kapalı ise, Buna kat'i diyoruz. Bunun örneği, Kişinin sahip olduğu, Saime, yani otlaklarda yayılan develer 25'i geçince ne verecek mirasta? Zekat olarak bint binti Muhad ne demek? İki yaşına girmiş deve demek. Açık, bir başka manaya kapalı bu. 25 devesi olan bu iki yaşındaki bir deveyi zekat olarak verecek. Bu açıktır, delalete de dolayısıyla kat'idir. Şimdi başka bir yoruma manaya açık ise zannidir. Hadisin sahih olması, mütevatır olması bundan ayrı bir konu tekrar ediyorum. Hadis sahih de olsa bir başka manaya açık ise, ihtimalli ise buna ne diyoruz? zanni delil ifade eder. Delaleti zannidir diyoruz. Mesela Hepinizin bildiği, sık sık da tartışılan bir hadis-i şerif. La salate, limen lem yekra bi fati'atil kitab. Fatiha'yı okumayan kişinin namazı yoktur, diyor hadis-i şerif. La salate, namaz yoktur. Limen lem yekra bi fati'atil kitab. Fatiha'yı okumayan kimse için namaz yoktur, diyor. Bu iki manaya geliyor. Bir, namazı sahih değildir. İki, namazında eksiklik vardır. Çünkü bu üslup ağırlaştırıcı manaya zaman zaman kullanılıyor. Yani bu eksikliğin büyüklüğünü vurgu yapmak için, çok ciddi vurgu manası taşıdığı için kullanılıyor. Şimdi pekala neden bu manaya kullanılıyor veya muhtemel olarak kabul ediliyor? İmam Şafii Rahmetullahi'la, Ahmet İbni Hanbel de öyle, çok açık bu konuda. Onlar diyorlar ki, hadis-i olduğu gibi alırız. Hadis-i şerif namazı yok diyorsa, namaz yoktur. Biz bu manayı anlıyoruz. Ve Fatih okumayan insanın namazı sahip değildir. Dolayısıyla Fatih namazın içerisinden bir rükündür diyorlar. Okumayanın namazı olmaz. Ebu Hanife Rahimullah diyor ki, bu Fatiha okumanın kıymetini ve derecesini gösterir. Ama rükün olduğunu, o olmazsa namazın hiçten olamayacağını göstermez. Çünkü bu üstün Arapçada var. Buna delilimiz diyorlar ayet-i kerime. Çünkü ayet-i kerime "Fakra'u mate'e yestera Kur'an." Kur'an Kerim'den kolayınıza geleni okuyun buyuruyor. Benim konayıma gelen Fatiha olmaz da ne olabilir? Kevser suresi olabilir. Hani bir şey anlatıyorlar. Din dersi hocası çocuklarla senli benli olmuş kendinde sevdirmiş. Onlara oğlum senin adın ne diyor? Hocam Fatih diyor. Hadi sen bize bir Fatih okuyor. Çocuk da okuyor. Senin adın ne diyor? Öbürünün adı Yasin. Şimdi Yasin söyleyecek ama başına geleceği biliyor. Hocam diyor benim adım Yasin ama evde hep bana Kevser diyorlar diyor. Şimdi. Şimdi benim bildiğim Kevser suresi olabilir. Onu okumak kolay. Dolayısıyla onu okuyabilir miyim? Ayet-i Kerime okuyabilirsin diyor. Şimdi ayet-i Kerime'nin söylediğiyle Fatiha'yı buluşturmak lazım. Nasıl buluşturuyor? Ebu Hanife Rahimullah diyor ki bir insan bir ayeti bir başka ayette kolayına gelebilir. Onu bilir. Onu namazda okuyabilir. Okursa ayet-i Kerime'ye göre namazı sahihtir. Ama Allah Resulü'nün Fatiha'ya vurgusu o kadar ağır ki bu sünnette olmaz. Sünnette daha önce de söylediğim hep teşvik olur. Şöyle ecir alır, şöyle kazançlı çıkar, dünyası ahiresi mamur olur, e şöyle cennet kazanır ve benzeri teşvik vardır. La salata gibi ağır bir ifade ve üslup yoktur. Veya şöyle olur, veil gibi ağır bir üslup yoktur. Dolayısıyla ne diyor? Bir de Allah Resulü devamlı okuyor. Diğerlerinin delilleri de o. Her namazda Allah Resulü fiili hayatta okuyor. Böyle de buyuruyor. Dolayısıyla bu ne olur? Mutlaka sünnetten üst mertebe olması lazım. Sünnet olamaz. Rükün farzı olamaz. Niye? Fakra'u ma teyessiram kuran diye ayet var. O zaman ikisinin arasında bir rütbe olmalı. Buna ne diyor? Vacip diyor. Ve bunu orapa yerleştiriyor arkasından diyor ki bu manayı güçlendiren bir hadis-i şerif daha var diyor. Bizim anladığımız gibi. Fatihi okumayanın namazı "Hadicun Hadicun Hadic" diye bir hadis-i şerif var. Hadic ne demek? Noksan demek, eksik demek. Fatihi okumayan insana namazı olur ama eksik olur. Bir tarafında güdüklük olur, bir eksiklik olur. Dolayısıyla bu manayı anlatıyor. Bu mana alın size muhtemel olunca hadis-i bu sefer zanni. İmam Şafi Hazretleri zannediyor şu kanattaki bu ayette bu hadisten murat nedir? Fatiha'sız namaz olmaz kanaatindeyim zannı galibim budur diye öyle amel ediyor. Ebu Hanife Allah Fatiha'yı namazda okumak vaciptir. Sünnet olamaz çok güçlü ağır geliyor üstü. Farz da olamaz çünkü ayet var önünde. Dolayısıyla benim zannımda bunun vacip olduğu yönündendir diyor. Zanni demek bu demek yaklaşık olarak. Dolayısıyla hadislerin, daha birçok şeyler var. Hadislerin zanni de olabilir, katliği de olabilir. Sübutundan farklı bir hadise bu. Nedir? Delaletiyle ilgili bu açık ve net ise katlidir, değilse zannidir. Sünnetin kaynak değerine gelince, sünnet Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırada. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sırada derken bir şey hadis-i şerif okuyacağım. İkinci sırada bizim birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir, ikincisi budur. Muaz hadisi de zaten bunu böyle gösteriyor idi. Ama günümüzde durmadan devreden çıkarılıyor. Devreden çıkarılmaya çalışılıyor. Sadece Kur'an varmış gibi. Sünnete devreden atarsak sıra Kur'an-ı Kerim'e gelecek. O zaman onunla uğraşacağız. Böyle bir duygu ve düşünceye dayandığını zannediyorum vallahi alem. Ama bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım. Hadis-i şerifi bitirdim arkadaşlar şüphesiz biliyor. Sonra üzerine inşallah gelecek ders konuşur ve devam ederiz. Hadis Miktam İbn Ma'di Kertan geliyor radiyallahu anh. Şu anda Tirmizi'den gelen Tirmizi'den gelen rivayetini okuyorum. Hadis-i Şerif'in. Sonra Ebu Davud'dakini okuyacağım. Başka kaynakları da var. Ama bu kadar bizim için yeterli. اَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثِ عَنِّي Bir adama dikkat edin. O insanlara dikkat edin. Gün gelecek, onlara bir hadis ulaşacak. Benim bir hadisim ulaşacak. وَهُوَ مُتَّكِهُنْ عَلَى اَر۪يكَت۪ي o da kortuğluğa dengilmiş olacak. Yani müttekin tam yani bu tip oturuşun adıdır yani şey olarak. Buna Akdeniz bölgesinde dengilmek diyorlar. Tam bunun Türkçesi dengilmek demek. Yani yaslı olacak. Şimdi erike dediği koltuk. Bundan daha şey, bundan daha dengilmeye müsait bir koltuğu kastediyor. İşte, dengilme şöyle diyeyim. Kaykılmışsınız koltuğa. Karnınızda boşa almışsınız, içi de dolu. Bilmem, o tip keyif oturuşunun adıdır yani esasen. Çünkü hadisin biraz sonra geleceğiz. Öbür rivahden, karnı da doldurulmuş, doyurulmuş demek, tok demek. Karnı da tok. Yani öyle. O vaziyette oturmuş. Feyekulü şöyle diyor. Beynina ve beynekum kitabullah. Bizim amel edeceğimiz, aramızda var olan Allah'ın kitabıdır. Fema vecedna fihi halalen istehlennâhu onda bulduğumuz helali helal kabul ederiz ve ma fihi haraman harramnahu onda ka harama haram kabul ederiz bundan başkası yok diyor. Başkasını şa karıştırmayın. Ve inne ma harrama Resulullah kema haram Allah. Allah Resulünün haram ettiği Rabbimin Allah'ın haram ettiği gibidir. Bilesiniz diyor. Sadece haram ayetlerle sınırlı değildir. sınırlı değildir. helalle sınırlı değildir. Allah Resulünün Haram kıldığı ayette haram kıldırılmış gibidir. Bunları paylaşacağız çünkü daha ileride ayet-i de bu konuyla ilgili paylaşacağız. Ama bu hadisten bir ikaz, yıllar öncesinden gelen bir ikaz. Bu Tirmizi'de gelen lafızdır. İlim bölgeyi, ilimde gelir. İlim babında, bölümünde gelir. Süneni Ebu Davud'da yer alan, bunu tamamlayan, Başka bir incelik var da onun için Deminki dediğim gibi ela inni utitul kitabe Bunu farklı bir yerde de söylemiş olan Allah Resulü aynı manayı farklı bir yerde de vurgulamış da olabilir. Bana Allah'ın kitabı verildi, bir de onun gibi onun da misti bilgi olarak verildi diyor. Allah'ın kitabı verildi, ben bunu size tebliğ ettim. Bir de onun bir misti de bana bilgi olarak verildi. Ela yushiki raculun gün gelecek çok da vakit uzak değil. İnsanlar türüyecek. Şebaanu karnı tok, doyurulmuş karnı tok. Ana eriketihi koltuğunun üstünde yan gelmiş, dengelmiş. Ya şöyle diyor. Aleykum bihazal Kur'an bu Kur'an'da amel edin. Fe ma vecedna fike min halalin fa onda bulduğunuz helali helal ve ma vecedna fike min onda bulduğunuz haramlarda havar kabul edin. Ondan öteye geçmeyin vurgusu yapmaya çalışacak diyor. Bunu tarihte de gördük, günümüzde de görüyoruz. İnan bu bile hafif kalıyor. Gene helalini helal haramını haram kabul edin diyor gene burada. Onlar helal haramı da sündürmeye çalışıyorlar. Biz ileri geçtik yani bu haddi ileriye geçtik. Ama Allah Resulü'nün böyle bir ikazı var. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti hem kendi haberiyle hem Rabbimizin haberiyle inşallah oradan paylaşacağız, oradan devam edeceğiz. Delildir ve hüküm kaynağıdır fıkıhta. Kur'an-ı Kerim'den sonra da ikinci hüküm kaynağımız, ikinci menbaımız, pınarımızdır. Dedik, noktaladık.